اشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 ama بعد fâin azdak al hadiçik alamullah ve xayra al hadi hadi الله عليه وسلم ve umur muhtesatı ha ve kıl muhteset bedâ ve kıl bedâ zâlala بعد. Selamünaleyküm ve barakatuh. Daha kardeşlerim, Ankara'daki Huzur Vadi Derneği'ndeki seminer programdaki İkinci sohbetim Çok ince ve önemli Bir konu olacak O yüzden bu ince ve önemli Konuda iyi pür Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum Çünkü konumuz Bizi suçlanan Bir konuyla olacak Bizleri insanların Toplumun suçlamış olduğu Ve kötü olarak göstermiş Olduğu bir konu Üzerine tartışacağız ve konuşacağız O yüzden bu konuda iyi dikkat etmenizi, iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Konumuz selefilik. Bu kelime bugün çok tartışılmaktadır. Selefilik nedir? Selefilik ne değildir? Selefiler kimlerdir? Niçin insanlara selefi deniliyor? Neden denilmemesi gerektiğini? Vesaire gibi bir sürü tartışmalar var. Ve bu konuda selefilik hakkındaki bilgilerimizi Bilmemiz lazım ki yanlış anlaşmalara gelinmesin. Çünkü bugün hiçbir cemaate bu kadar zulüm edilmiyor, selef cemaatine yapıldığı kadar bugün hiç kimseye ön yargıyla bu kadar yaklaşılmıyor selef cemaatine yapılan ön yargı olduğu gibi. Niçin? Çünkü geçmişteki tarihteki bazı siyasi sebeplerden dolayı insanların aklında Selefilik denildiğinde hemen Vehhabilikle birleştiriliyor. Hatta İbni Teymiye'nin de bir Vahabi olduğunu, halbuki İbn Teymiye Muhammed İbni Abdülvahab'dan hemen hemen 400 sene önce yaşadığı halde onu da böylece ithamlar ediyor. Ve bizlere yapılan en büyük zulüm nedir? Daha bizi dinlemeden, tanımadan bu cemaate veyahut da bu görüşteki olan Müslümanlara, bu yolda giden insanlara, Müslümanlara büyük bir suçlamayı ön yargıyla yapılmaktadır. Ve biz bunu bugün inşallah bu selefiliğin ne kast olduğunu sizlere burada anlatacağız ki ve sanıyorum bunu her dinleyen Müslüman her dinleyen Müslüman sonunda diyecek ki ben de o zaman selefin yolundanım, ben de bir selefim diyerekten bu sohbetin sonunda böyle bir neticeye varacağını da temenni ve umut ediyorum değerli kardeşlerim. Bu konu evvela bir ilmi konudur. Yani biz burada bir kalpleri yımşatan bir konu anlatmıyoruz. Bir ilmi konu, vakıya bir olayı anlatacağız. O yüzden bu konuyu ilmi olarak nazarda bakmamız lazım. Tespit ederken ilmi boyutuyla konuşacağız ve ölçümüz olarak da muhakkak İslam'ın kaynakları olan Kur'an ve sünnetten ilmi olarak burada ispatlamaya çalışacağız. Ancak selefiliğe girmeden evvela Selefilin başlangıç tarihini Tespit etmemiz lazım Selefilik ne zaman başladı Bunu iyi anlamamız lazım Selefilik Değerli kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın Vefatından sonra Onun zamanında yaşamış Vahye şahitlik etmiş iman etmiş Ve bu dini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Harfiyen uygulamış Ve öğrenmiş olan bir topluluk kalmıştır. Biz bu topluluğun adına ne diyoruz? ashab kiram diyoruz. ashab kiramın başında önde gelende eğlü beyttir. Yani Aleyhisselatu vesselamın ailesinin önde geldiği sahabenin başıdır. O yüzden asla ehl-i sünnet olan birisi peygamberin aileler, aile fertlerine dil uzatmaz, onlara karşı kötü konuşmaz ve hepsini sever ve inanır ki itikad eder, iyi dinleyin, itikat eder. Ehl-ü ashabın içinde takva bakımından, ahlak bakımından, ibadet bakımından, davranış bakımından, her yönden en örnek insanlar olduğunu itikad eder. O yüzden değerli kardeşlerim bilmemiz lazım ki aleyhissalatü vesselam ölünce bir grup insan bu dine mirasçı kaldı, onlar da ashab-ı kiramdır. Ve bu dini bizler, ashab-ı ashab kiramın vesilesiyle, yoluyla bizim bugünümüze kadar ulaştırılmış oldu. Ve İslam, bu sahabenin büyük çabalarıyla çok hızlı bir şekilde yayıldı. O kadar anormal bir şekilde yayıldı ki, insanların binlerce insanların İslam'a girmesi çok hızlı oldu. Oran da bilgiyle bilgisiz arasında artmaya başladı. Çok önemlidir. Yani sahabe zamanındaki cahillerin sayısıyla sahabenin ileride aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra İslam'ı genişletmiş olduğu dört halife zamanındaki cahiller sayısına baktığımız zaman kat kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani gün geçtikçe İslam büyüyor ama büyürken de cahillerin sayısı artıyor yani cahillerin sayısı artıyor derken dindeki bilgisiz insanların sayısı artıyor. Yeni insanlar İslam'a giriyor. İnsanlar İslam dinine girirken İslam konusunda hiçbir şey bilmiyorlar. Belki yaşamış oldukları bölgede bir tane ashab-ı kiram bile yok. Müslüman oldukları bölgede belki bir ashab-ı kiram bile kalmadan oradan sahabe başka bölgeye devam geçiyor ve böylelikle dindeki bilgisizler ne oluyor? Sayısı artıyor. Oran artıyor ve bugün görüyoruz bunu. 2 milyar Müslüman varsa onun kaç milyonda bir tane alim çıkacak? E o bir toplulukta alim yoksa o topluluk kim yol gösterecek? Doğruları yanlışları nasıl aydınlatılacak? Nasıl bu insanlara Kur'an'ın kastı ne olduğunu anlatılacak? Kim anlatacak? İşte cahil alıyor, sanatçı alıyor, Kur'an'ı açıklamaya çalışıyor. Bir futbolcu Kur'an-ı Kerim'i alıyor ve açıklıyor. Niye? Alim olmadığı yerde zalim konuşacak, cahil konuşacak. Ve böylelikle değerli kardeşim, sahabenin fetihler dönemindeki dört halife zamanındaki toprak gelişmesi, insanların milyonlarca insanın İslam'a girmesi neye sebep oldu? Çoğu insanların, yeni insanlar İslam'a girdi ve bunların da dinde bilgisiz insanlar olduğunu görüyoruz. Peki ne oldu? Kur'an'ın örnek olarak anlamanız için, bir kez iktilaf çıktı Kur'an-ı Kerim'in kıraat okunmasında. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an harfleri yani Arap harflerinde ne noktalar vardı? Efendim mesela Ha harfi Ha, Ha ve Cim. üçü de aynı yazılır ama birisinin içinde nokta var, kimin üstünde var, diğerinde de nokta yok. Ama bir yabancı Arap olmayan İslam'a giren bir insan bunu gördüğünde üç tane harfin Aynı olduğunu zannediyordu. Halbukiç farklı bir harftir ve farklı bir kelime oluşturmaktadır. Bunu anlamadıklarından dolayı ne oldu? İhtilaf çıktı. Hatta Buhari'de geçen Azerbaycan hadisinde Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhü, gelip Hazreti Osman'a bunu bildirdi. Ermenistan Azerbaycan savaşı orayı sahabe fethederken aralarındaki yeni Müslümanlar Kur'an'ı kelime okurken ihtilaf ettiler. Okuyuş da niye çünkü hangi harfi nasıl telaffuz edeceğinde çelişkiye düştüler. O yüzden Hazreti Ali zamanında Kur'an-ı Kerim ne yapılmıştır? E, harfleri güzelleştirilmiştir. Nasıl güzelleştirilmiştir? Yani noktalar ve harekeler işte şedde, fetha, kesra, damme, diye ötre, kesre diyerekten üstün harfleri ne yapılmıştır? İlave edilmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim'in harflerinin güzelleşilmesi diye başlık verilmiştir bazı bilmeyen insanlar bunu Haccaç bin Yusuf yaptığını zannederler. Halbuki Kur'an'ın tamamen günümüze gelmesi, yani bugünkü haliyle elimize geçmesi sahabe zamanında tamamlanmıştır. Sahabeden sonraya bırakılmamıştır. O yüzden söylenen o söylenti halk tarafında yaygın olan işte Haccaç bu Kur'an-ı Kerim'i de var onun diyerekten böyle masallar anlatılmaktadır. Bunun sahih yönü yoktur. Rivayet yoktur. Sahih olan bunu Hazreti Ali zamanındaki öğrencilerinden birisine görev verdiğini söylüyoruz. Ve böyle de insanlar demek ki Kur'an-ı Kerim'in okunuşunda dahi ihtilaf etmeye başlayınca Arap dilinde problemler çıkmaya başladı. Çünkü artık acemlerle Araplar karıştı. Müslümanlar, yabancı Araplar, Farslar, işte İran tarafındaki efendim ...bugünkü Türk Cumhuriyetleri dediğimiz işte Orta Asya'daki insanların İslam'a girmesiyle Arap dil edebiyatı ne olduğu karıştı yabancılarla. Bu yabancılar Arapça bilmediğinden dolayı Arapça konuşmada ne oldular zorlandılar. Ve böylelikle dil dahi kaybolmasına bir sebep olacaktı ki insanlar bunu önlemek için ne yaptılar kurallar koymaya başladılar. Bir basit örnek vereceğim. Mesela Beni Ümeyye halifelerinden, Arap olduğu halde halifedir. Bir adam gelir, Arap gelir, Bedevi gelir. Der ki, zalemeni hateni. Şikayette bulunur. Halifeye çıkar. Der ki, benim e, kayın babam yani eşimin babası bana zulmetti. Halife olduğu halde, Arap olduğu halde, onun ne demek istediğini anlamamıştır der ki men hatenek şimdi adam geliyor diyor ki şikayette bunu diyor ki benim kayın babam bana zulmetti valemeni hateni o da diyor ki men hatenek yani sorurken yanlış kelime kullanıyor diyor ki kimdir kayın soracağı yerde ne soruyor kimseni sünnet etti adam şaşırıyor ne alakası var? yani benim sünnet olmamın temizlenmemin babam bana zulmetmesiyle ne alakası var? Diyor beni sünneti de sünnetçi etti diyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bu sefer tartışmaya başlıyor halifeyle. Bunun üzerine vezir diyor ki Hatenek demeyeceksin. Hatenuke diyeceksin bak. Damme söylediği zaman farklı çıkıyor. Hatenek dediği zaman başka bir mana çıkıyor. Yani burada neyi anlatmak istiyorum? Yani Araplar dahi Arapçayı o yakın zamanda olduğu halde bozluklarını karıştırdıklarını görmekteyiz. Bu yüzden değerli kardeşlerim alimler ne yapmışlar derhal Asabi kiram döneminde başlayarak da buna el koymuşlar. Yani bu kargaşanın dağılmaması için ve İslam dini Hristiyanların ihtilafa düşmüş gibi ve fırkalara bölünmüş gibi olmaması için ne yapmışlardır? Asabi kiram ve ondan sonra gelen alimler kurallar koymuşlardır. Mesela Hazreti Ebû Bekir'e sorsan Arapça gramerini Kendisi bilmezdi. Ona söylesen işte fail nedir? Efendim şu nedir? Efendim mübdeda haber nedir bilmezdir. Ama kendisi ilmin kaynağıdır. Çünkü ilim ondan alındı. Sahabeden alındı. Ondan sonra gelen alimler ise kuralları koyuyorlar. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Ve böylelikle değerli kardeşim, İslam tarihinde ilk kez Müslümanları sarsata bir olay oldu. O da nedir? Bir fırkanın Müslümanlar arasında çıkmasıyla başlamıştır. Bu da havariş dediğimiz harici fırkasının ilk kez çıkmasıdır. Ve bu insanların Müslümanları genel olarak tekfir ettiklerini, yani onları dinden çıkarttıklarını görüyoruz. Ve böylelikle bu inhiraf, bu aşırılık, diğer fırkaların çıkmasına da sebep olmuştur. Ve böylelikle her fırka Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri, kendi yorumuyla yorumlamaya başladılar. En basit örnek. En basit örnek ne kadar işin tehlikeli olduğunu anlamanız için Allah azze ve celle cin suresinin 23. ayetinde der ki: "Ve men yasillah ve resuluhu fe inne lehu nara cehennem khalidina fiha Der ki kim Allah'a kim Allah'a ve resulüne günah işlerse yani isyan ederse nedir? Ona cehennem vardır. Orada ebedi olarak kalacaktır. Bu ayete göre haricilerin dediği doğru. Zahir Okuduğun zaman haricinin getirmiş olduğu işte bak büyük günah işledi peygambere isyanda bulunduğu ebedi cehennemliktir demesi zahire nedir? Onun mantığına uygun geliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz ise ehli sünnet olarak büyük günahın kişiyi ebedi cehennemlik yapmayacağı, efendim dinden çıkartmayacağını itikad etmişiz. Bu ayetin böyle anlaşılmaması gerektiğini yine ashab-ı kiram ve ondan sonra gelen tefsir alimleri tabi'in alimleri ne yapmışlardır açıklama getirmişlerdir. Yani demek istediğim Kur'an'da bir sürü ayet var. Bir sürü Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti hadisleri var. Okun, okuduğun zaman senin başka bir mana verme ihtimali olabilecek durumlar oluşabiliyor. Bu olumla oluşumlar oluşmaması için sahabe-i kiram başta İbn Abbas ve diğer büyük sahabeler bu işe ne yapmışlardır, el koymuşlardır. Çünkü bu durumu düzeltmek için görev onlara düşmüştür. Çünkü onlar ki ilk nesil, onlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşadılar, onlar ki Allah Azze ve Celle onları Peygamber'e yardımcı olarak, ensar olarak dininin Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra insanlara devam aktarılmasında onları seçtiğinde hiçbir şüphe yoktur. Ve Allah Azze ve Celle şunu bize söylüyor. Tövbe suresinin 115. ayetinde وَمَا كَانَ li لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّا يَتَّقُونَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Diyor ki Allah Azze ve Celle asla bir topluluğu sapıttırmayacak. Ta ki onlara bunu açıklamadığı müddetçe. Demek ki Allah Azze ve Celle sahabe zamanından başlıyoruz. Sapıtmalar ne dedik? İlk başta dönmemiz lazım. Ne zaman inhiraf oluştu? Onlara bakmamız lazım. Ve kim sapıtmışsa onu da tekrar asla geri döndürmemiz lazım. Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor ama vefat etmeden önce din hakkında Allah Azze ve Celle her şeyi Peygamberin vasıtasıyla açıklıyor topluma. İnsanları açıklıyor. Her şeyi açıklıyor. Hatta hadiste geçtiği gibi cennete giden bütün yolları anlattım diyor. Bütün hayır cennete ne götürüyorsa onu açıkladım. Cehenneme götüren bütün şerri de sizlere ne yaptım diyor? Uyardım diyor. Hatta Ebu Zer'in rivayetinde de uçan kuşun kanadından dahi bizlere haber verdiğini Aleyhisselatü vesselamın bildirmektedir. Hatta müşrikler Selman el Farisi ile radıyallahu anhu ile alay ederken diyorlar ki sizin peygamberiniz size tuvalete girmeyi dahi öğretmiş diyerekten alay ediyorlar. Diyor evet bizim peygamberimiz bize tuvalete girmeyi dahi öğretti. Yani demek istiyor ki müşrikler münafıklar yani siz o kadar keriz misiniz tuvalet yapmasını da mı bilmiyorsunuz da peygamber size bunu anlatacak. Bunu demek istiyorlar. Yani, alay etmek istiyorlar. Ama Selman el Farisi diyor evet bizi onu da öğretti. Çünkü tuvaletin bile bir adabı var. Şekli var. Müslüman insanca nasıl bunu sıhhatlı bir şekilde yapmasını ve ona faydalı nasıl olacağını olması için Allah Azze ve Celle peygamberine emretti bize tuvalette bile nasıl davranacağımızı bildirmiştir. Ondan sonra tarif ediyor. Ne yapılacağını, nasıl yapılacağını el mühim yani müşrikler dahi, münafıklar dahi şahitlik etmişlerdir ki aleyhissalatu vesselam Müslümanlara ümmetine dinin her konusunda en küçük noktasına kadar en insanların değersiz gördüğü noktalara kadar açıklamada bulunduğunu beyanda bulunduğunu söylemiştir. Ve sebebi sebebi nedir? Hatta yubeyyine lahum ma yettekûn. Ma yettekûn yani ondan sonra da sakınabilsinler. Yani kendilerini takva sahibi edebilsinler. Kendilerine Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk vazifelerini doğru yapabilmeleri için açıklama gerekiyor. Kur'an okumak yetmiyor, Kur'an-ı Kerim hadisi duymak yetmiyor, bunun açıklaması gerekiyormuş. Ve ashab kiram da ilk insanlardır. Bu açıklamayı duyanlar, görenler ve o açıklamanın peşinde gidenlerdir. O yüzden değerli kardeşlerim, bu ayetin Tövbe Suresi 115. ayetin Bizler için çok büyük manası vardır. Menhec olarak, metod olarak, Müslüman olarak doğru yolu seçmede çok önemli bir manası vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle hiç kimseyi sapıttırmayacağını bildiriyor. Ta ki ona açıklık getirmediği müddetçe ve açıklığı getirmiştir. Kur'an'da, İslam'da hiçbir şey örtbas kalmamıştır, mübhem kalmamıştır, işte bilinçsiz kalmamıştır. Her şey bilindiğini bu ayetle Allah Azze ve Celle bizlere bilmiştir. bildirmiştir ve biz anlıyoruz ki bu ayetle başta hariciler olmak üzere ondan sonra çıkan bütün fırkalar, şiası, mu'tezilesi, cehmiyesi, kaderiyesi bütün fırkaların bu ayete göre İslam'ın dışına çıktıklarını yani ehli sünnetin dairesinden çıkıp bir bidat fırkası oluşturduklarını sünnetin yolundan ayrıldıklarını, ümmetin ilk Müslümanların yolundan ayrıldıklarını bu ayetle ispatlayabiliyoruz. Ve yine bu ayetle ne anlıyoruz biliyor musunuz? Herkesin sözü alınmayacağını, herkesin Kur'an'ı açıklama yetkisi olmadığını bu ayetle anlıyoruz. Herkes alıp Kur'an-ı Kerim'i yorumlayamaz. Eğer böyle olsaydı elimizde bugün 50 bin tane Kur'an-ı Kerim çeşidi olurdu, nusası olurdu. Aynı Hristiyanlarla şu anda 50 bin çeşit İncil var. Herkes bir şeyler yazmış ve yorumlamış ve ondan sonra bunun da Allah'ın kitabı İncil'dir diyerekten insanlara ne yapmış yutturmaya çalışıyor. Ve aynısı bugün maalesef Türkiye'mizde de ülkemizdeki bazı cemaatlerin çalışmalarında, bazı grupların çalışmalarında açıkta görmekteyiz. Adam öyle bir Kur'an-ı Kerim açıklıyor ki Kur'an'ı eline almış, ashab-ı kiramı kenara atmış Hadis-i şerifleri kenara atmış, inkar etmiş ve ondan sonra diyor ki ben bu Kur'an-ı Kerim'i şey yapıyorum. Halbuki Allah diyor ki ben açıkladım diyor Kur'an'ı. Sen kimsin ya açıklamaya? Sana bu yetki kim vermiş? İstersen 10 profesör ol, 10 tane üniversite bitirmiş ol, senin Kur'an'ı açıklamaya yetkin yok. Allah açıklamış, peygamberi vasıtasıyla ve bunu da sahabe ezberlemiş, uygulamış ve insanlara aktarmış. Bizler öyle alırsak, o zaman ashabın yolundan, ehli sünnetin yolundan, Müslümanların yolundan gittiğimizin bir işaretidir. Onun dışına çıktı mı işte bir fırka oldun. Fırka olduğuna birazdan delillerle anlatacağız. O yüzden İmam Şafii ne yapmıştır? Bu ayeti okuyarak, da, bu ayetten çıkaraktan dinde kurallar getirmiştir. Risale gibi kitap yazmıştır. Usul fıkıh ilmi çıkmıştır. Tefsir ilimleri çıkmıştır. mustala hadis ilimleri çıkmıştır ki bu ilimlerin amacı hepsi şeriatı korumak ve dine herkesin görüşü girmesin, herkes istediği gibi yorum yapmasın ki diğer dinlerin nasıl inhirafa tahrife uğradıysa bu Müslümanların da bu duruma düşmemesi için bu çalışmaları yapmıştır. O yüzden İmam Ahmet'in talebesi ona sormuştur ilmi onda okuduktan sonra ey imam bana nasihat ver ne yapmam lazım diye sorurken Demiş ki اِيَّاكَ en تُحَدِّثْ قَوْلًا لَيْسَ لَكَ ف۪يهِ اَوْ بِهِ اِمَامٌ Ona ikazda bulunmuştur. Sakın ha bir mesele konuşma o meselede imamın yoksa. Yani rivayetin yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaşan bir imamın yoksa asla bir mesele konuşma. Yani bir şey konuşmadan önce bir şey söylemeden önce şu soruyu sor kendine. Bu konu hakkında Peygamber'e kadar ulaşan bir silsile, bir hadis, bir senet var mı yok mu? Eğer yoksa sakın bunu insanlar arasına yeni söz olarak, yeni bir şey olarak asla sokma diyor. Çok önemlidir. Niye? Yoksa dinin aslı kaybolacak ve insanların görüşleri ve bugün bu yaşanıyor. Bugün insanların görüşleri Allah'ın kitabından üstün tutuluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden üstün tutulmaktadır ve getirdikleri sözleri de maalesef ne Kur'an'a dayandırabiliyorlar ne de Peygamber aleyhissalatü vesselama kadar ulaştırabiliyorlar. O yüzden değerli kardeşim gerçek ehli sünnet alimleri ne yapmışlardır bu kurallar yaparaktan sahabenin yoluna sadık kalmaya çalışmışlardır öyleyse selefilik nedir? Kısaca tarihini, süreci anlattıktan sonra şu soruya geliyoruz. Selefilik nedir diye sorulduğunda cevap olarak tarifini yaparken, yorumunu yapar açıklarken selefiliği diyoruz ki selefilik 2. nokta nedir? Aghzu bil kitabi ve sünneti ala fehmi selefil umme. Budur tarif. Kur'an'ı ve sünneti sarılacağız, alacağız. Alırken de bunu selefin ilk ümmeti dediğimiz ilk nesli olan ashabi kiramın anlayışı üzerine ne yapacağız anlayacağız. Selefilik budur. Sorulduğu zaman nedir selefilik? El ahzu bil kitabı ve sünneti ale fehmi selefil ümmə. Nedir bu? Kur'an ve sünneti selefin anlayışına göre alacağız. Selefin anlayışı kimdir? Ashab-ı kiramdır birinci sırada. Ashab-ı kiram ilk nesildir. İlk nesil Kur'an'ı nasıl anlamışsa, sünneti nasıl anlamışsa bizler de öyle Kur'an'ı alacağız, öyle sünneti alacağız ve bunun dışına çıkmayacağız. O yüzden değerli kardeşim, Allah azze ve celle neden selef sahabi bu kadar önemli kılmış? Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde bizlere bildirmektedir. Fe in amenu bi misli âmân tum bihi tum derken eğer onlar sizler gibi derken demiyor fe in amenu bi misli şia bi misli sofîya bi misli qaderîye demiyor Allah azze ve celle onlar aynı şiiler gibi inanırsa hidayeti olmuş olurlar demiyor sofiler gibi inanmıştalar doğru yoldadır Allah demiyor eğer onlar onlar kimdir sahabeden sonra gelen bütün insanlık sahabeden sonra gelen bütün insanlık fe in amenu, eğer onlar sizler gibi sizler kimdir Ashab-ı kiramdır gibi inanırlarsa fakadih tedau hidayeti ermiş olurlar. Burada çok önemli olan bir nokta var. Allah demiyor senin gibi Muhammed inanırlarsa da demiyor sahabe gibi diyor. Yani Allah Azze ve Celle, halbuki peygamberi kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayet demiyor fe in amenu bir misli Muhammed demiyor entum diyor sizler gibi olacak. O Topluluğu kastediyor. Onun için hem peygamber var Aleyhisselatu vesselam hiç şüphesiz ve onunla beraber kitaba, Kur'an'a iman etmiş olan müminleri kastediyor Allah Azze ve Celle. Ve buradan neyi anlıyoruz? İnsan eğer ben Müslümanım, hak yoldayım iddia ediyorsa o zaman itikadı, inancı, süluku, ibadeti, İslam'ı kimler gibi olacak? Onlar gibi olacak. Onlar kimdir? Sahabe-i kiram gibi olacak. O zaman nedir? Hidayet üzeredirler. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı hal üzeredirler. Peki bunu itiraz ederlerse? Deseler ki yok ben sahabe gibi inanmayacağım. Ben Mevlana gibi inanmak istiyorum. Nakşibendi gibi olmak istiyorum. İşte Zeydi'ye gibi inanacağım. Bilmem şu gibi inanacağım diyorsa ne diyor Allah Azze ve Celle? Buna itiraz ederlerse sahabenin gittiği yoldu ahlaken, itikaden sülûken ibadeten her yönünü inkar edip kabul etmeseler işte biz kendimize hoca seçtik. O hocanın dediğini yapacağız derlerse Allah ve Celle bunu söylüyor. Fe <gülüyor> entevello <gülüyor> eğer bundan yüz çevirirlerse ne olmuş oluyor? Fe inneme bisalih. Lütfen yorum yapmayın. Fe innem hum fi Yani konuşma eşine yer ver, saat ver, konuyu ama burada bak çekim yapıyoruz lütfen. Fe innem hum fi ne demektir bu? Onlar bir örgüt oldular, bir grup oldular, bir fırka oldular, bir hizip oldular diyor. Çok önemlidir. Eğer bir insan sahabe gibi iman etmeyi itikaden, amel etmeyi kabul etmiyorsa, yaşantı olarak kabul etmiyorsa, onun gibi dini anlamak istemiyorsa, Allah Azze ve Celle bir, diyor o hidayet üzere değildir, iki, bir fırka olmuştur. Ne olmuştur? Fırka olmuş, bitti. Şikaptır, bölünmüştür artık o. O bölünmeye gitmiştir ve böylelikle anlıyoruz ki sahabeyin, kiramın Allah Azze ve Celle hak olduğunu, selef yolunda olduğunu, o yüzden tarifini yaparken selefiliğin ne dedik? Kur'an ve sünneti öyle anlayacağız ki selefin ilk ümmeti anladığı gibi. Çok önemlidir. İlk Ümmet'in anladığı gibi yani Ashab-ı Kiram'ın anladığı gibi. Neden? Bu birinci delildi. İkinci delilimiz nedir? Fetih Suresinin yirmi altıncı ayetidir. Orada Allah Azze ve Celle takvayı anlatıyor bize. Ve kimin takva sahibi olduğunu bize anlatıyor. Hiçbirimiz bu odada, hiçbirimiz bu odada takva sahibi olduğumuzu iddia edemeyiz. Yani benim imanım Cibrail gibidir, Mikail gibidir, Ebu Bekir gibidir diye işte benim takvam üstündür diyemeyiz. Ama ashab-ı kiramın deme hakkı varmış. Bunu Allah azze ve celle bizlere Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ne diyor? Ve elzemehum kelimete takva ve kanu ahakka ve ehliha. Diyor ki onları Allah azze ve celle takva ile mülzüm etti. Yani bağladı takvaya ile onları bağladı. Kimlerdir onlar? Ashab-ı kiramı diyor. Elzemehum diyor. Demiyor peygamberini Sadece peygamberine demiyor, hum deyince damir bütün ashab-ı kirama dönüyor. Başka ve onlar bu kelime takva dediğimiz kelimenin de neyidir? Parçasıdır buyuruyor ve ehlindendir buyuruyor. Yani eğer bir insan ben, bende takva var deme hakkı varsa o da kime doğuyor? Ebu Bekir'in hakkıdır bunu demesi. Hazreti Ömer'in demesi bu haklıdır. Efendim ashab-ı kiramdan birisinin işte ben takva sahibiyim demesi... Nedir? Bunda bir yanlış şey yoktur. Doğrudur. Çünkü Allah Azze ve Celle onun takva sahibi olduğunu, genel olarak ashab-ı kiramın takva sahibi olduğunu ve onun ehlinden dahi olduğunu ve eğer birisinin takva iddiasında bulunacaksa onun da ashab-ı kiram olduğunu bildiriyor. Ne bir sofi şeyhi, ne bir şia lideri, ne de başka bir fırkanın grubu diyebilir ki bende takva var. Ama bugün bu yapılıyor. Diyor işte bizimki en takvalıdır. Halbuki takvayı iddia edebilecek birisi varsa o da kimmiş? Ashab-ı kirammış. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildiriyor. Ve burada dediğimiz gibi damir, elzemehum kelimesi ashab-ı kirama dön dönmektedir. Peki bu ayet neyi ispatlıyor? Bu ayet Allah Azze ve Celle'nin ashab-ı kiramı tezkiye ettiğini, tezkiye ettiğini, yani onları tavsiye ettiğini, onların örnek insan olduklarını bizlere ne yapıyor? İspatlıyor. Neyde? Hem itikatta hem de hayatlarının ibadetle geçirmelerinde, hem de sülüklerinde, hem de anlayışlarında, dini anlamada. Onların için insan, niçin takva sahibi olur? Demek ki dini en iyi anladıysa, en doğru yaparsan takva sahibi olursun. Ne kadar yanlış yaparsan, ne kadar günah yaparsan, Takva sahibine ulaşabilir misin? Ulaşamazsın. Demek ki bu ayetler ne anlaşılıyor? Bu ayeti kerimde anlaşılan ashab-ı kiramı Allah azze ve celle ediyor. Nelerini tezki ediyor? Bunların itikadı doğruydu. Bunlar takva sahibidir. İbadetleri düzgündü. Anlayışları kul olarak bana karşı, dine karşı doğru olduğunun bir ispatıdır. O yüzden bizler de onların peşinde gitmek mecburiyetindeyiz. Eğer takvayı istiyorsak. Takva sahabenin dışında aranmaz. Ne cemaatte, ne grupta, ne tarikatta, ne efendim bir başka sahabenin dışındaki yolda bu anlaşılabilir. Peki üçüncü delilimiz nedir? Neden bu konu bu kadar önemlidir? Sahabenin anlayışıyla anlamamız lazım. Onun dışındaki anlayışların yanlış olduğunu ve sünnete ters olduğunu anlamamızın üçüncü deliline geçiyoruz. O da değerli kardeşlerim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ve's-sabiqun مِنَ الْمُحَاجِرِينَ min el-muhacirin بِإِحْسَانٍ رَضِيَ vel عَنْهُمْ ittabeuhum عَنْهُ ihsanin لَهُمْ جَنَّاتٍ ve'addu anhu ve'ad lehum فِيهَا tecri Bu ayeti kerimle Allah azze ve celle üç sınıf insanı sayıyor. Allah diyor ki ben o gruptan o üç insandan razıyım. Ve onlara cenneti hazırladığım altından ırmaklar akan cennet bahçeleri var. Ve orada ebedi olarak kalacaklar. Bu üç grup insan kimdir? Bir, muhacirler diyor. Yani Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar kastediliyor. İki, ensar. Onlar kimdir? Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmiş ve onun ölümüne kadar ve ondan sonra da dinin yücelmesinde ve ilerlemesinde yardımcı olan insanlardır. Medine ahalisidir. Üç, Onları izleyen diyor. Onlar da işte bizler oluyoruz. Sahabeden sonraki insanlardır. Onları izleyen. Yani onların yolundan giden. Ama nasıl gidecek? Bir ihsan. En güzel bir şekilde muhacir ve ensarın yolundan giden insanlardan Allah razı olmuştur diyor. Demiyor onlara sövenlerden razı olmuştur. Bakın bugün sahabeyi söven insanlar var mı yok mu? Var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? ashabının yolundan giden insanlardan da Allah razı olmuştur derken en güzel şekilde giden onlar hakkında da bulunmaz ne Hazreti Ayşe'ye radiyallahu anh'a kötü söz söylerler ne Ebu Hureyre'nin hadis zayıflığını iddia ederler ne de sahabenin birisi bu dine bir kötülük yaptığını ihanet ettiğini Kur'an'a ve Allah'a ve Resulüne kötülük yaptığının inancında olmaz tam tersine onların gitmiş olduğu yolu yani itikaden Amelen, suluken ve anlayışta da aynı yolda gittiğinden Allah Azze ve Celle razı olacak. Kim diyorsa ki ben cennete girmek istiyorum. Ben Allah Azze ve Celle'nin hoşnutuna kavuşmak istiyorum. O zaman kimi takip edecek? Muhacir ve ensarın gitmiş olduğu yolu takip edecek. Efendim menzili, efendim nakşibendi, kaderiyi bilmem şunu takip ederse, ben bu yoldan gideceğim derse Allah ondan razı olmayacağını ayet söylüyor. Açık ve nettir bu. Kim sahabenin anlayışından, itikadından, ibadetinin dışında başka bir şey söylüyorsa Allah ondan razı olmayacağını, ona cenneti vermeyeceğini bir işaretidir bu arkadaşlar. Öyleyse bizim üzerimize düşen şey neymiş? Bundan ehsan kelimesi en güzel bir şekilde. En güzel şekilde nasıl birisine uyarsın? Onun yaptığının aynısını harfiyen yaparsın. O nasıl itikad etmişse... Öyle itikad edersin. O nasıl Allah'a ibadetini yapmışsa harfiyen onun gibi yaparsın. Onlar nasıl Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk görevlerinde bir davranış şeklinde bulunmuşlarsa aynı davranış şeklini getirsin. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl anlamışlarsa sen de aynı onun gibi anlamaya çalışırsan o zaman ne yapmış olursun? İhsanla, güzellikle en güzel bir şekilde onları uymuş olursun. Dördüncü delile geçiyoruz. Dördüncü delilimize geçiyoruz. Gene başka bir ayet-i kerime. Yani bunu aslında bunları duyan bir insan sahabenin yolunu bırakıp da hala başka hocanın başka grubun peşinde gidiyorsa ya onun bir maddi çıkarı var. Bir şeyden o para kazanıyor ki burayı bırakmıyor. Veyahut da bu akıl dengesi noksan. Niye? Çünkü anlayış yok. Anlamak istemiyor. Akıl dengesi noksan. Arkadaşlar biz burada kimseyi kötülemek istemiyoruz. Rencide etmek istemiyoruz. Amaç burada insan kendisini bir sirkelemesi lazım ve kendisini iç muhasebe sorması lazım ben niçin bu yoldan gidiyorum bu yol Allah'ın ihsan demiş olduğu güzellikle takip eden bir yol mu yoksa sonradan üretilmiş olan dinimizle alakası olmayan ve dinden uydurulmuş olan bir yol mudur diye sorması lazım evet niçin selefi uymamız lazım ashabın gittiği yollar için uymamız lazım uymasak kötülüğü nedir diye bilmemiz için Nisa suresinin 115. ayetine geçiyoruz. Orada Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve men yuşatıkir rasule min ma'de ma tebeyyele huda ve yetbe' gayra sebele'l-mu'minin nulehma tawla ve nusli cehennem Diyor ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresindeki manasında kim ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a itiraz ederse yani onun yolundan gitmezse, yani onun getirmiş olduğu Yolu kabul etmezse, şikakta bulunursa ne olacak? Ona açıklanma geldiği halde. Yani sünnetin yolu ona açıklandığı, Kur'an ve sünnetteki kasıt anlaşıldığı halde o yine de Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı itirazda bulunursa ne yapacağız diyor? Ve müminlerin yolunu da terk ederse, yani sahabenin gittiği yolu terk ederse ne olacak? Onu o gitmiş olduğu yola yürüteceğiz. Ama varacağı yer neresidir? cehennemdir buyuruyor. Varacağı yer cehennemdir ve orasında ne kötü bir yerdir Allah Azze ve Celle buyuruyor. Yani eğer kişi selefin yolundan çıkarsa ashab-ı kiramın ibadetinden itikadından, sülukundan anlayışından bir başka anlayışa geçerse bunun sonucunun cehennem olduğunu Allah Azze ve Celle bizlere bildiriyor. O yüzden bununla da anlıyoruz ki değerli kardeşlerim bir insan Mutlaka bunu kendisine Sorması lazım ve insanda eğer iki davranış varsa mutlaka Hakkı bulur o da nedir Bir insaf sahibi olacak Yani adaletli karşı tarafa Bakacak ve karşı tarafın Söylediklerine adaletle Kulak verecek insaflı bir şekilde Yani insaflı demek nedir Karşı tarafa saygını gösteriyorsun Bugün bizi dinleyenler Bizi dinlemeden bize hüküm vermişler bile Çünkü çevrenin vermiş olduğu baskılar, politikanın yapmış olduğu baskılar, medyanın ve cahillerin hakkımızda konuştukları şeyler, insanların bizi dinlemeden damgaladığını görüyoruz. O yüzden ne dedim başta sohbetimin? Selefiliğe en büyük zulmü insanlar yapmışlar. Çünkü onları dinlemeden ön yargıyla onlara hükmetmişler. Her cemaat dinlenir, sonuna kadar dinlenir. Ama bizi dinlemeden insanlar ne yapmışlar? Hemen bir çıkarlarına ters düştüğünden dolayı Baştan bunları zaten damgalamışlar. Bunlar vehabidir direktten. Selefin itikadını, sahabenin yolundan insanları böyle bir koymuşlardı O yüzden biz bu insanlara diyoruz ki iki şey varsa mutlaka sen de doğruya geleceksin. Nedir o? İnsaf sahibi olursan insaf sahibi yani karşı tarafı eğer iştenlikle dinlersen, ön yargısız dinlersen mutlaka o zaman bu söylenen ayetlere de farklı bir bakışla anlayacaksın ve ikincisi de hiç şüphesiz, <gülüyor> hiç şüphesiz e, adını söyle güzel ahlak eğer olursa, güzel ahlak, biz buna huslu kuluk diyoruz, bir insana güzel ahlak varsa o insan mutlaka doğruyu bulur. Ama ahlakı güzel değilse, ahlakını hevasına çevirmişse, efendim hevası da onu maddiyatçı bir de yapmışsa, dünyaya hayran kılmışsa, o insanın tabii ki bu sahabenin gittiği yolu kabul etmesi onun için çok zor olacaktır. Bunu da anladıktan sonra, tarifi ve delilleri anlattıktan sonra gelen başka bir konu var. O da nedir? Peki bugün herkes diyor ben selefiyim. Herkes diyor ben selefiyim. Ne, nasıl anlayacağız? Hangi selef doğru olduğunu. Hatta şia bile ben selefiyim diyor. Sofilerin bazıları bile biz de selefiyiz. Biz de selefin yolundan gidiyoruz. Efendim selefiler kendi arasında da işte bir sürü Selef okulu oluşturmuş. İhvarül Müslümin bile siyasete girerler bile kendilerini Selefi olduklarını söylüyorlar. Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bugün herkes bu isimle İslam'ına davet etmektedir. Delinince biz de diyoruz ki değerli kardeşlerim, ibret insanın neç at koymasıyla ölçü değildir. Herkes bugün bir at koyabilir. Ölçü nedir? ölçü kişinin iddia etmiş olduğu veya da çağırmış olduğu içeriklere bakılır. Ve o içerikler Kur'an ve sünnete götürülür ve Kur'an ve sünnete uyuyorsa doğru olur. O yüzden kural ne der? La müşahadetu fil alfaz. Yani e, kelimelerle insan at takmış. Biz böyle bir cennet yazarız kapıya. Bu demek değildir ki burası cennet olduğunu. O yüzden kişi isim takmasıyla onun onu temsil ettiğinin manası değildir. Ne zaman onu temsil eder? Eğer onu harfiyen, içerikleri ne de Kur'an ve sünnete göre uygun bir şekilde uyuyorsa o zaman ona ne denilir? O zaman ona işte bu Müslümandır, bu Hak'tır, bu tâlifet-i mansuradır, bu selefin ashabın yolundan gittiği söylenir. Ama bugün adam her şeye muhalefetlik ediyor. Kur'an ve sünnetin her şeyinde muhalefetlik etmiş. İtikatta, amelde, sulukta, anlayışta bu insana Bizler işte bu da selefin yolundadır demek mümkün değildir. Velev ki on tane silsile de getirse işte benim dedem, min dedesi de peygamber torundandır soyundan da dese bunun böyle olmayacağını sizlere şimdi bir örnekle anlatacağım. Havariçler Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanına geliyorlar. Hazreti Ali'nin yanına gelirken ne diyorlar? Diyorlar ki Hazreti Ali onlara diyor ne istiyorsunuz? Başlıyorlar ayet okumaya. Adamlar ayet okuyor arkadaşlar. Ne okuyorlar? İşte İnil hukmu lillah, femen Mesela ayetleri okuyorlar. Peki Hazreti Ali onlara ne cevap veriyor? Adamlar ayet okuyor. Aynı bugün muhaliflerimizin yaptığı gibi bize ayetle geliyorlar. Bakıyorsun adam ayet getiriyor. Şia bakıyorsun sana ayet getiriyor. Sofi sana ayet getiriyor. Efendim mürciyesi sana ayet getiriyor. Efendim cehmiyesi sana ayet getiriyor. Harici sana ayet getiriyor. Hazreti Ali'nin kuralına bakın ve budur bizim için ölçü. Ölçü budur bizim için. selefin anlayışına bakın. Diyor ki Hazreti Ali, onlar ayetleri okuyorlar. Yani neden böyle bir davaya, böyle bir yola girdiklerini kanıtlamak için ayetleri okuduktan sonra Hazreti Ali'nin vermiş olduğu cevaba bakın. Ayet getirmiyor. Hadis de getirmiyor. Ne getiriyor biliyor musun? Böyle bu oku anlatmış olduğunuz şekilde bu ayetleri ne Ebu Bekir radıyallahu anhu ne de Ömer böyle tarif etti diyor. Yorumladı diyor. Bitmiştir konuşma. Yani birisi size bir ayet getirdiğinde soracağın ilk soru ona. Ashab-ı kiram da böyle mi anlamış? Yok böyle anlamamış. O zaman geçersiz. Bitmiştir. Konuşma bitmiştir. Yani ona başka delil getirmene gerek yok. Hazreti Ali bir soruda onları ne yapıyor? Ne yapıyor? soru tartışmayı birden bitiriyor. Nasıl bitiriyor? Diyor ki böyle sen anlatmış olduğun şekilde ne Hazreti Ebubekir söyledi ne de Hazreti Ömer itikad etti. Eğer o ikisi böyle söylememişse, o ikisi böyle söylememişse nasıl olur sevgili kardeşlerim? Nasıl olur da biz inanan insanlar bunun böyle olduğunu iddia edebiliriz ve insanlara bunu zorla Böyle anlatmaya çalışırız. İkinci delile geçiriyorum. İkinci e, e, delile geçiyorum. Ve ikinci delile geçmeden önce şunu da söylüyorum. Selefin yolundan giden insanlar en dürüst insanlardır. Müslümanlar arasında en dürüst insanlar anlayışta, muamelatta en dürüst insanlardır. Niçin? Çünkü onlar hasımlarıyla tartışırken onları ne tehdit ederler? Bakın iyi dinleyin. Selef hasımlarıyla tartışırken, Onları işte tehdit etmezler, işte seni keserim, öldürürüm, vururum, incitirip işkence ederim, hapsederim diye tehdit etmez. İki, onlarla en güzel bir şekilde konuşur. Ama hasımları, selefin hasımları ise her zaman onlara şiddet uygulamıştır, her türlü iftira, yalan uygulamıştır ve bunu günümüzde görüyoruz. Bize kafir diyenlere biz kafir demiyoruz. Onların arkasında namaz kılıyoruz, onları kestiğini yiyoruz. Ama onlar bizim kestiğimize dahi ne diyorlar işte leş olmuştur, haram olmuştur diyecekten inkar ediyorlar. İmam Ahmed'in ikinci örnek, selefin anlayışının uygulamasına baktığımız zaman görüyoruz ki değerli kardeşim ve biz bu güzel davranışı yapmamızın sebebi nedir? Niçin hasımlarımıza güzel davranıyoruz? Çünkü biz her şeyimizi seleften alıyoruz anlayışına göre ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki, ehli Kitabla yani Hristiyan ve Yahudilerle tartışırken münazara ederken en güzel bir şekilde yol tut. En güzel bir şekilde hikmetli bir şekilde onlarla münakaşa et diye bizlere emrederken ne anlıyoruz değerli kardeşi bu ayetten? Yani Müslümanlar daha hak sahibidir. Müslümanlar arasında Müslümanlar dertlerini, itikatlarını, efendim ahlaki sorunlarını, anlayış sorunlarını daha güzel bir şekilde tartışması lazım. Ama ne oluyor? Bir bakıyorsun adam sana silah çekiyor, adam ölümle tehdit ediyor ve tarihte bu çok olmuş. En canlı örneklerinden bir tanesi İmam Ahmet İbni Hanbel'in başına gelen olaydır. Mu'tezile onu hapse atmışlardır. Ve onların iddiası nedir Mu'tezile'nin zamanındaki, kendi İmam Ahmed'in zamanındaki halifeyi kendi taraflarına çektiler ve büyük bir cürüm işlediler. Cürümleri neydi? Dediler ki Kur'an Allah'ın kelamı değil haşa. Kur'an yaratıktır, Allah Azze ve Celle onu yaratmıştır diyerekten böyle bir görüş ortaya attılar. Ve bu görüşü çürüten ve karşında çıkan asrın o zamanki büyük alemi, sünnet müdafaacısı İmam Ahmed İbni Hanbel olmuştur. Bunu hapse attılar. Hapse attılar, işkence yaptılar, dövdüler, her türlü eziyet yaptılar. Ve arada bir halifenin önüne çıkartıp, alimleriyle, mutezil alimleriyle İmam Ahmed'i tartıştırdılar. İşte ikna etsinlerdi İmam Ahmedi de topluma da böylelikle kabul ettirmiş olsunlar kendi bozuk itikatlarını. Bunun üzerine ee, İmam Ahmed'e dediler ki gene bir tartışmada Kur'an yaratıktır. Allah'ın kelamı değildir deyince oradan İmam Ahmed dedi ki: "Hal ve mektubun fil Kur'an? Bu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu sizin bu söylediğiniz kelime?" Dediler: "Hayır." Dediler: "Hayır." Peki sünnette yazıyor mu? Dediler hayır. Peki seleften birisi yani ashab-ı kiramdan birisi 124 bin sahabeden bir tanesi böyle bir görüş ortaya attı mı? Böyle bir şey söyledi mi? Dediler hayır. Peki o zaman İmam Ahmet ne dedi? Uskutu dedi. O zaman susun dedi. Bu koy görüşü getirmeyin ortaya. Niye atıyorsunuz? O zaman ben de susacağım dedi. Yani insanlara sizlere karşı uyarmayacağım. Ama sizler madem ki bu görüşü ortaya atıyorsunuz. Kur'an'da olmayan, sünnette olmayan, sahabe-i kiramdan böyle bir rivayet olmayan bir görüş ortaya atıyorsanız, yeni bir şey icat ediyorsanız o zaman ben de susmayacağım. O zaman ben de bunu devam konuşacağım. O yüzden bizler ehli sünnet olarak eğer bugün insanları tasavvuftan uyarıyorsak, şiilikten uyarıyorsak bunlar bu görevi bıraksınlar, anlatmasınlar biz de artık onları konuşmayacağız. Ama biz bugün tasavvufu eleştiriyorsak, şiiliği eleştiriyorsak, hariciliği eleştiriyorsak, çünkü bu insanların Kur'an'da olmayan, sahih sünnette olmayan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashab-ı kiramından olmayan sözleri insanlar arasında yaydıklarından dolayı mecburuz inanan insanlar olarak, sünnete bağlı olan insanlar olarak bunları insanlardan uyaracağız. Ve diyeceğiz ki bu yol yanlıştır. Sakın buna gitmeyin. Bu yol Kur'an ve sünnetin Anlayışı değildir. Ashab-ı kiramın gittiği yol değildir. O yüzden İmam İbnül i Kayyim Rahimehullah ne demiştir kitabında? Yekfine ma kefes sahabe. Yani sahabeye ne yetmişse bu dinde yaşamak için bize de o yeter. Biz fazlasını istemiyoruz. sahabe kiram din olarak neyi yapmışsa bu bize yeter arkadaşlar. Yani ibadette, itikatta, sulukta, anlayışta onların neyse bu bize yeter. Bunun dışına çıkmamıza gerek yok. Niçin? Çünkü ashab-ı kiramı getirmiş olduğu, yaşamış oldukları din çok kolay bir dindir. İtikadı çok kolay dindir. Düşünün bir rabıtayı alın, senin itikadına bunu koymaya çalışsalar tamamen saçma sapan şeyler var. İnsan aklı kabul etmiyor ama sahabenin itikadına baktığımız zaman, İslam'ın temiz itikadına baktığımız zaman akıl kabul ediyor, vicdan kabul ediyor, kalp kabul ediyor. Ve bir huzurluk var. İbadete baksak, ibadeti sahabe ne kadar kolay bir şekilde yapmış. Bugün sahabenin yolunun dışında olan insanlar, ibadetlerine bakıyoruz. İbadetleri o kadar zorlaştırmışlar ki, insanlar ibadetlerden kaçıyor. Artık görüyoruz toplumumuzda insanlar çoğu namazı dahi terk etmiş, ibadeti duymak bile istemiyor. Niye? Çünkü içimizdeki olan bazı insanlar, sahabenin yolundaki dışındaki başka türlü ibadetler getirerekten insanlara zorlaştırmışlar. Ama sahaben yolundaki ibadete baktığımız zaman Allah azze ve celle'nin peygamberine ve o da ümmetine göstermiş olduğu ibadete baktığımızda bunun kolay olduğunu, herkesin yapabileceği imkan olduğunu görmekteyiz. İlla her yıl şu kadar falan kabre gideceksin, şu kadar yeri ziyaret edeceksin, <gülüyor> şu kadar ücret şuna vereceksin diye böyle kurallar getirmemiştir. Bunu hep sorulan insanlar getirerekten dini zorlaştırmışlar ve insanların İslam'dan uzaklaşmasına Temiz İslam'dan uzak kalmalarına da ne olmuşlardır, ee, sebep olmuşlardır. O yüzden biz diyoruz ki dini zorlaştırmayın. Her kesim sahabenin yolunda başka bir yola gitmişse bilsin ki e, bu kişi ne yapmıştır? Ashabi kiramın yolundan ayrılaraktan dini zorlaştırmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Bunu bu bir saat içinde sizlere anlatmaya çalıştık. Selefilik nedir? Nasıl oluştu? tarifi nedir? Bundan deliller Kur'an ve Sünnet'ten getirdik ve ardından da niçin herkesin selefim demesi, ölçü hangi ölçü olacağını sizlere anlatmaya çalıştık ve sonunda davana ana en elhamdülillahi Rabbi alaamin ve sallallahu ala Nabiina Muhammedin ve ala alehi ve sahibi ummeyin. Subhanak Allahumma babbihamdik eshedunallah illa ant astaghfiruka wa atubilee